belge getir. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelen yoksul bir kadın kızlarıyla birlikte Semerkant şehrine göçmüştü. Şehre yeni geldikleri için kimseyi tanımıyorlardı. Önce bir mescide gidip dinlendiler. Anneleri kızlarını mescitte bırakıp yiyecek tedariki için dışarı çıktı. Şehir'in valisine başvurdu. Halil'i ona arz etti. Peygamber soyundan olduğunu söyledi. Kendilerine bir gecelik erzak verilmesini istedi. Adam yardım etmeye yanaşmadığı gibi kendisinin yoksul olduğuna ve Peygamber soyundan geldiğine dair bir belge getirmesini istedi. Segide yabancı biri olduğunu Şehirde kendisini kimsenin tanımadığını, dolayısıyla belge getiremeyeceğini söyleyince vali kendisinden yüz çevirdi ve bir şey vermedi. Bundan sonra kadın bir meclisiye uğradı. Durumunu ona anlattı. Meclisi ona inanıp sözlerini doğruladı. Kendileriyle ilgilendi adamlarından biriyle yiyecek ve eşya gönderdi. Onlara kalacakları bir yer tahsis etti. Bu malik. Gece rüyasında kıyametin koktuğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yeşil zümrütten büyük bir köşkün yanı başında livaul ham sancağının yanında durduğunu gördü. Bu köşkün kime ait olduğunu sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli Müslüman bir kimseye ait olduğunu söyledi. Vali ben Allah'ın birliğine inanan bir Müslümanım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın birliğine inanan Müslüman olduğunu ispatlayacak bir belge getir deyince Vali şaşkına döndü. Dehşet içinde uyandı. Akşam yaptığından pişman oldu. Ağlayıp saçını başını yoldu. Kalkıp o yoksulları aramaya koyuldu. Mecusi'nin evinde olduklarını öğrenince gidip onları Mecusi'den istedi. Fakat Mecusi onları vermedi. Vali sana bin altın vereyim yeter ki onları bana ver diye rica edince Mecusi şunları söyledi. Ben ve ailem bunların bereketiyle akşam Müslüman olduk. Senin bu gece görmüş olduğun rüyanın aynısını ben de gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana cennetteki bu köy senin ve ailenindir buyurdu.